Arabasızlık canlarına tak etmişti. Bu böyle olmayacaktı. Araba olmayınca istedikleri hayrı ve yardımı da gerçekleştiremiyorlardı. Madem maddi durumları yoktu, duaları da mı yoktu? Elbette dualara cevap veren ve kendilerini işiten bir Rableri vardı. Bir gün beraber oldukları kardeşiyle bir anlaşma yaptılar. Madem ki en makbul dua gıyabi duadır. Kardeşinin günahsız ağzıyla dua etmektir. O halde gel biz de birbirimiz için dua edelim dediler. Birbirlerine dua ettiler. Çok sürmedi. Birisi araba sahibi oldu. Ancak diğeri o kadar zaman geçmesine rağmen ve maalesef hala da araba sahibi olamadı. Bu durum dikkatini çeken arkadaşı sordu. Arkadaş ben senin araban olsun diye dua ettim. Sen araba sahibi oldun. Yoksa sen benim için dua etmedin mi? Veya ne diye dua ettin? dedi. Arkadaşı ise cevabında Allah'ım, arkadaşımın duasını kabul eyle. Dua kabul olmuştu. Hadiste buyurulur. Bir Müslüman yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur. Bir kimse din kardeşine hayır dua ettikçe yanında bulunan görevli bir melek ona duan kabul olsun. Aynı şeyler sana da verilsin diye dua eder. Ve bunlardan sonra gelenler şöyle derler. Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla, haşir. 10. Ayet Hem kendinin hem de mümin erkeklerle, mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Muhammed Suresi 19 Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. İbrahim Suresi 41. Ayet-i Kelime